Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. En son 10 günü belki senede en çok mübarek günler. Şimdi dünyanın mantığıyla konuşayım. Bir tuzgah İşinde bir sezon varsa, örnek söyleyin, örnek hayatımızdan onu biliyorum. Şimdi oteller, fuar ne zaman açılırsa otelin ücreti bir oda bin lira oldu bu sene Gazi Emir'de. Neden? Sezon var. Sezon bitti mi, fuar kapandı mı Allah bilir yüz lira bir odanın ücreti. Bir otelde 50 oda varsa günlük 50.000 bin para alıyor. Fuar boyunca 300 bin aldı, 400 bin günlerine göre. Bir düşünelim. Bir adam bu sezonda eşine çocuklarına dedi: Hava güzel, denize çıkalım mı? Oteli kapatalım. Bu adamın hakkında ne diyebiliriz? Aptal yani sen bütün senede belki 300 bin kazanırsan güzel şimdi bir haftada 10 on günde onları çıkarırsın sezon bırakıp gittin çok işlerde böyle sezonlar var sezonu yaşayan insan manasını bilir ne demek sezon. çünkü para böyle akıyor ben Kırtasiye'de Arabistan'da çalıştım insan mesai oturduğu zaman her saatte iki saat veriyorlar çalışıyor yoruluyor şimdi otelde iş aynısı değişmedi bir tek para arttı orada yorulmak halinde sezonu bekliyordular işçiler çünkü genelde maaşı 3000 ise sezonda altı bin 7 bine kadar geliyor 3 ay sezon yirmi binde çıkıyor bir işi düşünelim şimdi bizim hayatımızda birimiz 3 ayda yirmi bin kazanırsa işi, ona göre ne kadar büyük bir şey Değil, çok para. Tabii ne? çok büyük para. Allah Azze ve Cel, bize çok sezonlar verdi. Çok az değil. Yani bizim mesleğimizde sezon senede bir kere. Belki bu oteller de senede bir kere. Ama bizim dinimizde bakarız. Ramazan'da şey. sezon geliyor. Ee, hac günlerinde sezon var. Hatta hacca gitmeyen kişi... Arafa gününde oruç tutması sezon. Aşura gününde oruç tutmak sezon. Çok sezonlar var. Allah azze ve cel herkes devamlı bunu düşünsün. Aklında herkesin aklında bulunsun. Allah bize ihtiyacı yoktur. Bütün dünyadaki insanlar küfrederse Allah'a zarar et, etmezler. Hepsi Müslüman iyi insan olursa Allah'a hiç faydası olmuyor. Ama Allah'ın rahmetinden, çok merhametli Rabbimiz, rahmetinden bizi kurtarmak için günahlarımız çok, günahlarımızı affetmek için bize sezonlar verdi, bize çok nimetler verdi. Kimse böyle yaparsa günahları Allah affeder, kimse bunu yaparsa bir sürü şeyler hayatımızda vardır. Şimdi sezonlar da farklıdır. Fuar açılınca bir gece bin lira. Diyelim başka bir fırsatta 5000 beş bin olursa. O ne kadar kıymetli? Ramazan bütünün bir sezon. Bir de en son geceleri on gece başka sezon. Allah Azze ve Celle Fecr suresinde bu geceler de yemin ediyor. Alimlerin bir ihtilafı var acaba Ramazan'ın en son on gecesi. Yoksa Zilhicce'nin İlk 10 gecesi. Allah diyor, 10 gece. Bu geceler de Allah yemin ediyor. Tabi her insan, herkes bir yemin ederse, en çok muazzam şey gözünde bunun da yemin ediyor. Biz insanız, Allah'a ibadet ediyoruz, diyoruz, vallahi. Onun için bir insan, Allah'tan başka ismiyle yemin ederse bu küfür, peşir. Neden? Neden? Çünkü demek ki onun kalbinde o şey Allah'tan daha büyüktür. Allah Azze ve Celle yemin edince Allah'tan daha büyük bir şey yoktur. En büyük yarattığı şeyler de yemin ediyor. Ve şems, güneş de Allah yemin ediyor. Çok ulu bir şey, çok büyük bir şey. Tabi belki okudunuz, duyduğunuz güneşin hakkında büyüklüğü bilmem ne falan acayip bir şey yani. Onu insan düşünürse aklı tahammül edemez. Güneş dünyadan... Yedi yüz bin kat büyüktür. Yedi <gülüyor> yüz bin kat daha büyük. Allah bunun da yemin ediyor. Bir bakıyoruz Allah diyor. Veleyalin aşır. Veleyalin aşır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu on gecede Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Bu gecelerde insan bir sevabı kazanacaksa yani aklımız da hamul edemez bu sevap ne kadar Bu sevap ne kadar büyük. Yeter Kadir gecesi bu on gece içinde. Bir alim diyor, bu Kadir gecesi insanın ömründe bir kere gece geçecekse vallahi bu insan bütün hayatında gece namazını bırakmaması lazım bu Kadir gecesini kaçırmamak için. Peki biz her sene bize dönüyor. Hem de sene boyunca onu aramayacağız. 10 gün içinde kesinlikle gelecek. Allah Azze ve Celle diyor inna enzelnahu fi leylatul kadir bu Kur'an kerimi kadir gecesinde indirdik ve ma edrake ma leylatul kadir. Bu kadir gecesi sen bilmiyorsun o nedir? Ne kadar büyük. Laylatul kadri khayrun min elfi şehir kadir gecesi bin kat'tan daha iyidir. Bin kat gibi değil. Daha iyidir bin ay peki bir düşünelim yani insan iki rekat kılarsa gecede bu kadar gecesinde sanki bin ay her gün iki rekat kılıyor gecede kim sabredebilir bin ay vela namaz kılsın belki ömrümüz yetmez bin ay seksen seneden fazla belki insan bütün ömrü altmış sene yaşayabilir çocukluğu on beş sene geçirir falan ne kadar kaldı ömründen 80 yaşadıysa, 50 yaşadıysa ne kaldı ömründen? Demek ki bir Kadir gecesinin sevabını insan yetişemez. Bütün hayatında eğer gecelerde ibadet ediyorsa ibadetini bırakmıyorsun. Bu bir tek Kadir gecesi. Kadir gecesini de bırakalım. Şu 10 gün içinde sevap çok katlar. Allah Azze ve Celle çok insanları cehennemden azat eder çok insanlara affeder bütün günahlarını çok çok çok bu on günü bıraksak ramazan normalde bütün ramazan ibadeti çok büyük bir gece bir gün insan iftar ederse ramazanda mahsus olursa sebepsiz özür yoksa yani ne seferde olursa ne hasta olursa ne bütün ömründe oruç tutarsa bugünün sevabını alamaz Peki demek ki insan Ramazan'da oruç tuttuğu zaman ne kadar sevap kazanacak? Acayip bir şey, inanılmaz bir şey. Peki bir şeye dikkat etmemiz lazım. Aslında Türkiye'de bir hastalık vardır. Hastalık nedir? Çok insanları görüyorum, oruç tutuyorlar, teravih kılıyorlar, öbür namazları kılmıyorlar. Hastalık çok alimler diyorlar. İnsan hangi salih amel yaparsa, namaz kılmıyorsa o amelin sevabını alamaz. Neden böyle düşünürsek, neden alamaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Biz ve kafirlerin aramızdaki sınır namaz. Onu bırakan kişi kafirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Başka hadisler de var, deliller de var. Hmm. Kimisi kalkıyor diyor. Zaten konu ihtilaflı alimlerin aralarında. Ama bu tercihli falan. Bu teferruate girmeyelim. Kısa yoldan gelelim. Bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ben ihtilafa girmeden yani düşünün. Ben alimler, alimler ihtilaf ediyorlar benim hakkımda, hakkımdan. Ben Müslümanım yoksa kafirim. Yani ben yüzde bir olacaksam ya da binde bir kafir olacaksam bunu kendime kabul eder miyim? Hiç insan bunu yani hesabına hiç getirmemesi lazım. Çünkü kafir kelimesi cehennemde ebedi kalacak. Şimdi konumuzdan biraz çıktım. Ramazan konu, <gülüyor> konusu. Ama iki gün önce elhakumuttakatuh <gülüyor> suresini okurken çok etkilendim. <gülüyor> Yani insan az kaldı ağlayacak. Allah ne diyor? Elhakumuttekâthûr. Çovaltmak. Para çovaltması, çocuk çovaltması. Ee, ne olursa kıymetli bir şey insan hayatında çoğaltıyor. Allah diyor bu sizi ibadetlerden meşgul etti. Allah insanları yarattı ibadet için. Kur'an-ı Kerim'de ne dedi Rabbimiz? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun cinler ve insanlar ancak ibadet için onları yarattım. Allah bizi bu görev için yarattı. Bize söz verdi. Herkes rızkını alacak. Yani insan korkmasın. ibadette meşgul olacaksa rızkım kaçacak. Yok. Allah söz verdi. Herkes Allah ona ne yazdı rızık onu alacak. Peki Allah bana söz verdi rızkımı alacağım. Hatta bir hadiste diyor insan rızkından kaçarsa ölümden kaçtığı gibi nasıl ölüm onu takip ediyor yakalıyor. Rızkı da onu takip edecek yakalayacak. Rızık derdi yok. Allah verecek. Peki neden çalışıyoruz? İbadet olarak. Allah emretti çalışalım. Ama neden bu ibadet, bu ibadet başka ibadetlerin hıssasını almayacak? Her ibadet yerine getireceğiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ''Elhâku muttekâfı'' Paranın çoğaltması, din, din, dünyanın bilmem ne isim olarak bu artist, bu bilmem ne Herkes daha fazla bilinmek istiyor Her şey bir şeyin çoğaltmasını, yükseltmesini istiyor Ne kaybediyor bunun karşısında? ibadetleri? Peki ne zamana kadar siz bunu Bunun da meşgulsunuz? ''Hatta zurtumul makâbir'' Mezarlığa varıncaya kadar Peki Allah ne diyor? Varıncaya kadar mı ne diyor? Zurtum ziyaret edinceye kadar. Ben bu kelimede durdum etkilendim dedim çok etkilendim. Bu kelimede böyle bir durdum. Allah kabire diyor insan ziyaret gidiyor. Şimdi birisi bir ziyarete giderse ne kadar oturuyor? Bir saat iki saat çok az bir şey. Yani düşünelim bir insan 50 sene yaşadı. Bir ziyarete gitti bunların içinde. Şu ziyaret 50 sene içinde ne kadar kısa bir şey. Allah şu uzun hayat, kabirdeki hayat, ona isim ne diyor? Ziyaret. Çünkü asıl hayatı insan Allah onu yarattığından beri ebediye kadar çok uzun bir hayat. Firavun'u dersek ya da daha önceki insanlar Muh aleyhisselam zamanındaki insanlar şimdiye kadar, kıyamet gününe kadar kaç bin sene kabirlerde kalacaklar? Dört bin, beş bin, yüz bin Allah bilir. Dünyanın ömrünü bilmiyor. Peki Yüz bin sene Allah ona diyor ziyaret Peki bundan sonra demek ki hayat ne kadar uzun Yüz bin sene ziyaret olursa Peki yüz bin sene ziyaret olursa şimdiki hayatım nedir? Bir şey kalmadı Bir insan o kadar kısa bir hayattan Şu ebedi mutluluğu kaybediyor cennetteki mutluluğu Hem de Allah Azze ve Celle çok çok çok veriyor Şimdi dünyada diyoruz Devlet teşvik veriyor. Kimse böyle yaparsa, şöyle yaparsa, alırsa, dikerse bilmem ne, böyle teşvik var. Al hangi teşvik daha büyük? Allah verdiği teşvik yoksa, bizim aklımızı alan teşvikler burada. Allah'ın teşviği daha büyüktür. Neden? Bir düşünelim. Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun hakkında Rabbimiz ne dedi? وَمَا anil عَنِ الْهَوَىٰ Keyfinden, mutluluğundan, bilmem neye, konuşmuyor. İn huva illa vahiyon yuha Vahiy lan konuşuyor Bu vahiy Ya Cibrail aleyhisselam kendisi geliyor Tebliğ ediyor Kur'an Kerim ya da başka bir şey Ya da Allah azze ve cel ilham veriyor Resulullah sallallahu Ya da rüyasında görüyor Bu vahiy konuşuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vahiy Ne konuştu ne bize dedi Değil vala mevduu sauti min el min el cennetten. Yani bir insan bu yerde oturamaz, yaşamaz orada. Sawt kırbaç yeri bütün bu dünyadan ve üstündekinden daha kıymetlidir. Çok konuşmayacağım bunun hakkında. Herkes tek başında düşünsün. Böyle hayalını bıraksın böyle. Nereye kadar? Ne var bu dünyada? İnsan bir oturuyor böyle internette en güzel kayıklar bir bakıyor bu kayık 50 milyon dolarlık Allah içinde ne var bilmem ne. Bu bir şey değil. Ne kadar daha güzel var dünyada. Bir bakıyor seraylarda falan bilmem kim kral şunu bunu kızının serayı koydular bir kere birisine baktım. Ya bir yatak odası bir şehir gibi. Bir şey bırakmadılar yüzme havuzu bilmem ne falan. E bütün bu dünyadaki şeyleri bırak bunları. Gezme yerleri, turistlerin yerleri, şelaleleri, bilmem ne, arazı, hepsini topla, cennetten bir avuç tura bu toprak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, daha güzel. Daha güzel. Madem cennet o kadar güzel, bir de Allah azze ve jell daha büyük veriyor bir, subhanallah insan deyince. Bu subhanallah Ramazan'da olursa, sevabı kaç kat olacak? Biri düşünsün insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye subhanallah, elhamdülillah, la ilahe, lallahu akbar cennetin fidanları. Yani şimdi birisi böyle Allah için söylesin. Düşünerek dört ağaç ona dikildi cennette. Dünyada dört ağaç kaç metre karede oluyor? 20, 20 metre civarında. Peki bu 20 metre kaç kırbaç yeri var bunlarda? Yani kaç dünyadan daha iyi? Bin dünyayı toplarsak bir dakikada ondan daha kıymetli bir şey kazanırsın peki bir zengin adam gelirse bana derse gel otur bu şarkıyı söyle sonunda sana bin dolar söyleyeceğim tekrarlarsan bir daha veririm susar mıyım ya şarkı uzun ama bin dolar az değil Allah azze ve celle bin dolar vermiyor bütün bu dünyadan daha kıymetli bir şey veriyor bir de bu normal günlerde ramazanda ne verecek Rabbimiz bize ne verecek Allah Azze ve Celle diyor, ey iman edenler, kardeşlerim şimdi birimize büyük bir adam, Cumhurbaşkanı ya da Başbakan ya da birimizi ararsa, alo, aramızda oturur mu? Yoksa koşar birkaç şey, sevinir. Cumhurbaşkanı benimle konuşuyor. Görüyor musunuz öyle bir şey? Bundan daha kolay. Adam bir resmini çekiyorlar cumhurbaşkanıyla bakıyorsun onun yazanede asıyor duvarda iki metre çarp iki bir resim çok büyük herkes görsün bu adam kiminle durdu peki onu ararsa Allah Azze ve jel bizi yaratan bu dünyayı yaratan güneşi yaratan bütün bu kainatı yaratan denizleri içindeki dışındaki topraklarda toprağın içinde kuşları hepsini yaratan benimle konuşursa beni çağırıyorsa ey iman edenler nasıl kulaklarımı açmam lazım bu Kur'an-ı Kerim'de kaç defa geçiyor neden çekiliyoruz böyle ya Allah seni çağırıyor hem de senin için seni çağırıyor seni cehenneme atmak için değil seni cennete götürmek için sen yüzünü çevirirsen kaçarsan o zaman seni cehenneme atacak diyecek seni çağırdım neden beni dinlemedin Allah diyor ey iman edenler ya eyyuhallezine amenu kutiba aleykumus suyam oruç tutmak size farz olarak yazıldı. kemâ kutiba alellezine min kablikum bu ibadet o kadar büyük Allah daha önceki kavimlere daha önceki insanlara bu ibadeti yazdı. Belki farklı bizimki gibi değil. Daha uzun daha kısa günlerin sayısı falan Allah bilir ama oruç tutmak hem Allah bize farz yazdı hem de daha önceki insanlara. Neden? Allah nedeni de söyledi. Söylemezse biz mecburuz yapmamız lazım. Yapmazsak Allah'a zarar etmeyiz şimdi biz zararlı çıkarız cehenneme atılınca. Ama Allah dedi leallekum tettekun. Takvalı olmanız için insan oruç tutunca Allah için imanı yükselir. Takvalı insanlardan olur. Peki takvalı insan ne? Mükafası nedir? Dünyada acayip mukafeleri var. Allah çok ayetlerde bize söylüyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا. Kimse Allah'tan korkarsa, takvalı olursa, her derdinden bir çıkış Allah verir Ruh. ona. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِلْ Biz dinimizi bırakıyoruz. Para için, rızık için Allah diyor takvalı olursan Allah sana rızık verecek bilmediğin yerden. Sen çok koşturuyorsun buradan buradan kazanacağım bir bakıyorsun başka rızık yolu açılıyor geliyor. Allah böyle dedi. Acaba Allah'a inanıyor muyuz? Gerçekten inanıyorsak şimdi insan bütün hayatını değiştirmeye çalışır. Demez Ramazan'a. Şimdi herkes içinde diyecek Ramazan'ı kaçırmayacağım Allah'ın izniyle. Hayır. Şimdi şimdi insan derse Subhanallah bu kadar kazanacak sevap. Bir fidan cennette ona dikildi. Subhanallahi ve bihamdihi yüz defa Allah bütün günahlarımı affetti. Herkes otursun bir düşünsün. Ben ne yaptım hayatımda günahlar? Ne kadar işledim? Ben biliyorum herkes en büyüklerini hesaplayacak, ufakları sallayacak. Ama Allah azze ve celle hepsini yazdı. Allah kuran Kerim'de diyor: "Ma yelfizu min kavlin illa ladeyhi rakibun atid." Bir söz söylersen Allah rakip koydu yani sana bakıyor. Atid güçlü bir kelime kaçırmaz ne kadar hafif sesle olursa bir bakış bırakmaz. Görüyor birisi girdi onu sevmiyorum. Konuşurken böyle kötü bir bakış ona veririm etkilenir. Hemen melek yazdı. Hemen değil yani Resulullah Sellem diyor bir saat bekler ama yazılacak yazılacak. Ma min illa atid. Kafirler kıyamet gününde ne diyorlar? "Ma li Hangi kitap? Herkes bütün yaptıklarını yazıyorlar. Kıyamet gününde kitap olarak ona veriyorlar. Ne güzel bir kitap yazarı ilk defa okuyor kıyamet gününde. Yapıyoruz, yapıyoruz, doluyor. Kıyamet gününde açılacak. Bakarız içinde ne var? Kafir bakıyor diyor maliyi bu kitap ne bu kitap ya la uğaderu illa ehsaha. en ufak şeyi yazdı en büyüğü yazdı bir şey bırakmadı insan bir bakıyor bir gün için belki 10 sayfa belki 20 sayfa yazdı tabi bir günde kaç bakışımız vardır kaç kelime ağzımızdan çıkıyor kaç hareketimiz var kaç şakamız var bir şaka bir latife diyoruz tane bilmem ne Laz Bu kelimenin önünde bir durulam, duralım Kaç kişi Karadenizli <gülüyor> Laz Hepsi kıyamet gününde bir sırada duracaklar Haklarını benden alacaklar Onları bübet ettim Haydi hesabını ver 30 milyon kişiye Ben bir latife söyledim 30 milyon kişiye Hakkını vereceğim kıyamet gününde Vallahi her kişi bir Bir e, Sevap benden alacaksa 30 bin, 30 milyon sevap gidebilir benden. Ne kadar olursa. Belki daha fazla alırlar. Latifeye göre onları ne kadar kırdıysan birisi duyarsa bunu gıybet etmek nedir? Müslüman kardeşinin hakkında sevmediği şey konuşmak. Peki bu Müslüman kardeşlerim hepsi. Onların hakkında konuşursan bırak bu latifeleri. İnsan bazen bir ne diyeyim okulun hakkında konuşuyor bir şeyin hakkında herkes ona bağlıysa ben ne kadar günahlarım varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor bunu söylerse silindi peki söylemezse biz bir tek dünyada meşgulüz falan saat falan saatte kalkıyoruz şey gidiyoruz çalışıyoruz geliyoruz e, insan biraz dinlensin insan biraz ahiretimize bir şey yapmadık ölüm geldi ne deriz biraz beklesin tövbe etmek uzun zaman istemiyor iki dakikada insan tövbe eder bir tek aklı başına koysun niyeti olsun bu günaha dönmeyeceğim ölüm meleği deriz iki dakika bana ver verir mi vermez Peki. bütün hayatımızı dünyaya verdik ahiretimize iki dakika vermedik ya da temiz kalp vermedik bunu diyebilirim belki insan tövbe eder ama tövbe etmedi gibi hiç hayatından bir şey değiştirmeye niyeti yoktur. Bir tek duydu. Allah'a etmek çok çok faydalı bir şey ya. Tüm günahlar gider. Bütün günahlar gider. O zaman tövbe ettim. Ya Rabbi bana affet. Estağfirullah'a lazım. Bitti mi? Bitti. Tamam. Teşekkür ederim. Yok bir şey silinmedi. Allah Azze ve Celle diyor kıyamet gününde cennete giden insanlar ne diyor Allah Azze ve Celle? Herkes kaybediyor. İlla ancak Men et Allah'a bi kalbin salim temiz kalple gelen kişi. Demek ki insan ne yaptıysa, kalbi temiz değilse faydası yok. Peki, başka birisi çıkabilir diyor. Benim kalbim temiz, hiçbir amel yapmayacağız, salih amel. Yok, Allah Azze ve Celle bize haber verdi. Senin kalbin temizse, salih ameli yapacaksın. Çünkü bütün ayetlerde bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve salih amel yapan. Bunlar devamlı birbirine bağlı. İnsan kalbi temizse, iyilik yapar. Kötü bir şey yaparsa demek ki kalbi temiz değil. Kesinlikle bu insan kalbi temiz değil. Ondan iyilik yapamıyor. O zaman kalbim temiz diyen kişi bilsin. O kalbini bir teraziye koyabilir. Bugün iyilik ne kadar yaptım. Bir tek bir bizim amelimiz Allah'a ibadet. Yani Allah'ımızla aramızdaki ibadetler değil. Çok ibadetler var Müslümanlarla oluyor. İyilik yapmak, sadaka vermek bilmem bir sürü ibadetler var. İnsan bütün hayatını değiştirsin sonra Allah'ın izniyle kazanacak. Peki tekrar söylüyorum bu değiştiren sezona gelince o zaman tembellik mi yapacak? Hayır daha fazla koşturacak. Ramazan'ın başında kendini düzeltti, bütün salih amellerini arttırdı, namazını düzeltti. İlk önce namaz. Kardeşlerim namazımız çok önemli. Bir hoca bir kelime söyledi. Çok hoşuma gitti devamlı. Kendimi ölçüyorum bu kelimede hissediyorum. Vallahi sözü doğrudur. Dedi her şeyin sayaşı vardır. Arabanın hızı, elektrik bilmem ne. Senin imanın sayışı sayacı namaz. Sen bak namazın ne kadar mükemmelse imanın o kadar mükemmel. Kimse düzgün bir namaz kılamıyorsa bilsin kalbinde bir hastalık var. Allah ne diyor e, <gülüyor> lafların hakkında? وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا Namaza kalkınca tembellik olur. E biz de bazen farzı kılıyoruz sünneti kılamıyoruz. Neden kılamıyoruz? Yani 2-3-5 dakikadan fazla alır mı? Almaz. Neden kılamıyorum? Kılmadım sonra oturup muhabbet etmeye bir saat geçiririm. Demek ki hastalık var. Vakit yok değildir. Hastalık vardır. O zaman imanımı ölçeceksem bakarım. Sünnetleri kıldım mı kılmadım mı? Namazım düzgün mü değil mi? E, te, tesbihleri namazdan sonra söyledim mi söylemedim. Camiye gidince erken gittim yoksa zor yetişeceğim. Hepsine bir ölçü, ölçüye koymam lazım. Bu ölçüden sonra bakarım namazım güzel. Bir, bir tek bunlar değil. Vakit bilmem ne değil. Namazda huzur var mı yok mu? Okuduklarımı anlıyorum yoksa bir latife söylüyorlar. Birisi namaza başladı, devamlı namazdayken dört dükkan var. Bir bakıyor, birinci rekatta birinci dükkanın işlerini düşünüyor. ikinci rekat, üç. bir kere imam bir rekat katırdı. Üç rekattan sonra selam verdi. Selam verdikten sonra diyor imamın üç rekat kıldın, dört değil. İmam diyor hayır dört diyor yok ben hesaplarımı bitiremedim devamlı yetişiyorum dört dükkanın. bugün yetişemedim demek bu namaz mı? ne kadar erken giderse ne yaparsa namaz değil <gülüyor> Allah için namaz kılan <gülüyor> Allah'u Ekber deyince ruku'a inerken Allah'u Ekber manasını anlayacak. Allah her şeyden büyüktür. Kaç defa tekrarlanıyor bu kalbim Allah'ı yükseltsin diye hissedeyim Rabbim her şey elindedir. Ya millet bir bakıyorsun titriyor en ufacık şeyden. Vallahi Amerika geldi Suriye'ye gidiyor. Suriye'dekiler de bilmem ne oluyor Ya Amerika kim? Eğer kalbim Allah'a bu kadar bağlıysa rahat kalırım. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Rubbe eş'afe eğbar in aqsema alallahi la eberra. Eş'afe eğbar. Yani adam dünyadan bir şey alamadı. İşinden saçı karışık Allah bilir, bilir rüzgarlardan falan. اخبر تظله مدفوع بالابواب رب bir yere giderse birisinin kapısını çalarsa çıkıyor buyurun ne istiyorsun demiyor buyurun buyurun buyurun Aa, evin içine oturturur. çocuklar ikram değil buyurun ne istiyorsun ama imanına göre لو اقسم على الله لا tan isterse böyle ısrar ederek Allah istediğini bırakmaz peki böyle bir insan da kalbinde bir şey kalır mı birisinden korku ya da bir istek ya milletten ne kazanacaksan zaten bu Allah'ın mülkü Direkt Allah'tan isteyebilir diyorlar şi şikayet etme insanlara eğer imanın güçlüyse şikayet edince millet ne diyecekler? Allah yardımcı olsun e direkt Allah'tan istersen, istemeden Allah yardımcı olsun diyorlar yani sen onlardan istiyorsun seni çeviriyorlar Allah Azze Hoca direkt Allah'tan ister ama insan isteyemez imanı zayıfsa yani devamlı hissetti şeyleri bekliyor yani dediğim gibi dünyada sezon var para geliyor hisayı ama sevap yazılınca onu sayamadığım için onu hesaplamıyorum bakmıyorum İmanım ne kadar büyük olursa o zaman onu hissederim. Hissederim. i̇bn Teymiye. şeyh İslam i̇bn Teymiye, hapiste iken onun talebesi İbn-i Kayyam-ı Cevziye. Bu sene önce. Diyor. <gülüyor> onun talebesi büyük bir alim. Diyor. Böyle bir rahatsızlık hissetsem falan. Hocama ziyaret ediyordum. Hapise. o çok mutlu çıkıyorum. Çok rahat çıkıyorum. Yani... Hocası bir dertte de değil gibi. Hiçbir şey hissetmiyor rahatsızlık falan. Habise onları aldıkları zaman ne cevap verdi onlara ne dedi? Dedi beni hapiste bırakırsanız Allah razı olsun. Şimdi ibadetlerime dönebilirim. Gece namazına falan bilmem ne. İbn-i Teymiye hayatında vakit bulamıyordu. Kitaplar yazmadı ancak bazı risaleler suallar cevapları yazdı. İbn-i Teymiye fetvaları 37 cilt Arapça tabi Türkçe'ye çevrilirse daha büyük çıkacak 37 cilt Hepsi talebesi yazdılar Fetvalar hepsi Soruyorlar cevap veriyor Vakit bulamıyordu Dedi şimdi hapiste bırakırsanız ne mutluyum Vakit bulurum yazmaya ibadet etmeye Gece namazı bilmem ne Beni öldürürseniz Şehit olurum ne mutluyum Beni başka ülkeye atarsanız o zaman da nefh ediyorlar. İnsanı memleketinden uzaklaştırırlar, perişan olur. Dedi bu benim seyahatim. Gezerim, dünyayı görürüm, Allah yarattıklarını görürüm. Neden bunu hissediyor, bunu yaşıyor? İmanı imanı yüksek. Şehadeti bekliyor, şehit olmayı bekliyor. Ondan bunu söyledi, hissetti. Ama insan ölümden korkuyorsa, ya beni tuttular bilmem ne. Hem de neden tutuldu, dünya için mi? Yine Allah için tutuldu. Allah için tutuldu. O zaman bazı insanlar, bazı gruplar dine, dinimize muhalifti. Tabi tartışıyorlar, munazaralar falan. Sultanı gönderdiler, ona tutuldu. Peki bir bakıyoruz, bir insan bütün hayatı Allah için geçiyor. Neden tutuldu, tutulduktan sonra ne oldu, bilmem ne. Hepsi Allah için, Allah için, Allah için. Allah için olunca mutluydu. Peki bırakalım biz kendimize tekrar dönelim. Bizde bir atasözü var Arapça güzel. araba bint Halita. Bir kız, kel olursa nerede oturursa teyzemin kızı saçı çok uzun. Teyzemin kızı saçı çok güzel. Çok gür, çok E zaten sen kelsin ne teyze. Biz de aynı kendimizi bırakıyoruz. Alimler, bilmem ne, selef, salih hocalar. Ya bırak onları. Onlar seni cennete götürmeyecekler. Allah seni cennete götürecek. Sen kendine ne yaptın cennete gitmek için? Evet. Ne yaptık? Herkes kendine bu sualı sordu. Kimseye söylemesin. Çünkü birbirimize hesap vermeyeceğiz. Allah bize hesap verecek. Allah bizi soracak. Allah Peygamber Efendimiz'e dedi, leysa aleyke hisabuhum. Kur'an-ı Kerim'de. Bu kafirler daveti kabul etmezse sen onların hesabı vermeyeceksin. Allah kıyamet gününde herkesin hesabını verecek. Sen buraya gideceksin, sen buraya gideceksin. Sen yüksek makamda cennette olacaksın. Sen cehennemin dibine ineceksin. Allah bilir herkes niyeti falan. Bazı ameller kalplerde. Kalplerde amel. Allah ne diyor? إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فِي الْدُّنْيَا kimse iman edenlerin hayatları da dertli olsun hayatların hayatları kötü geçsin günahların içinde geçsin böyle isteyen isteyen insanlar bu sevgi istemek. Yuhibuna an teşia'l fahise Allah diyor bunların azabı şiddetlidir. Ya adam bir şey yapmadı. Bir tek içinde kalbinde diyor keşke bunların başına falan dert geldi. Keşke deprem falan yerde olsaydı. Onlar hepsi dindar insanlar bilmem ne olsun. Bir sel yere geldi diyor keşke onlara gelseydi. Bir bilmem ne hastalık geçti böyle yayıldı bir yerde keşke. Yani kalbi böyle istiyor iman edenlere. Allah diyor bunların şiddetli azabı görecekler dünne ve ahirette. Ya bir şey yapmadılar kalbi. Kalp amelleri. Bir baksak kalp amelleri dinimizde vücut amellerinden daha önemlidir. Şimdi temizlik... İslam emretti tabi demeyeceğim imandan çünkü millet hadis sanıyorlar öyle bir hadis yok ama Allah emretti buna peki sahabelerin eşleri kızları kadınları Allah örtü emri indirdiği zaman siyah giydiler uzun yere kadar yere değiyor çünkü ayakları da buradan görünürse günah camiye gelirken namaz kılmaya bu yere sürüklüyor pis yerlere değiyor. Dediler ya Resulallah bu elbise yere toprağa değiyor kirleniyor. Sonra geliyoruz namaz kılıyoruz. Bu namaz kabul edilir mi? Resul Aleyhisselam demedi kısaltınız. Ne dedi? Dedi pisliğe değerse sonra toprak temizliyor onu. Peki neden? Temizlik çok güzel. Kalp temiz olması elbise temiz olmasından daha önemli. Kadın bu elbiseyi kısaltırsa erkeklerin kalpleri bozulmaya başlayacak. Bakacak. Allah bunun ayaklar gözükmüyor. Bir tek kadem buraya kadar. Ama bu beyaz. Bu zayıf. Bu bilmem ne bu. Öyle değil. Elbise kirlensin ama kalpler temiz kalsın. Dinimiz böyle. Tabi bu kötü bir şey değil. Kalp temiz olursa bu haydutluğu duymayız. İnsanın kalbi temiz olursa böyle hikayeler dolmuş da bir kız kaldı en son yolcu şoför kaçırdı öldürdü haberlerde bilmem ne öyle bir şey kalmaz adam kalbi temiz olursa kız da kalbi temiz olursa bu hiç olmaz hiç olmaz dinimizde herkes kalbi temiz olacak ilk önce kıyafetinden daha önce bütün amellerinden daha önce kalp amelleri onun için ilk önce bir bulaşık deterjanı getirelim, kalplerimizi temizleyelim ondan sonra ciddi bir ibadete başlayalım ibadetin sevabını kazanalım diye yoksa böyle hayatımız oyun gibi geçiriyorsak biz çok çok çok kaybediyoruz ne zaman pişman <gülüyor> olacağız ölüm gelince ölüm meleği gelince her şeyi değişik görüyoruz insan farz edelim Güzel para kazanıyorsa her ayda yeni bir daire satın alıyor. Bir bakıyorsun her senede 2-3 apartman alıyor. Ne kadar mutlu olur sonra bir villa yapar sonra arabalar sonra sonra sonra çok mutlu. Ölüm meleği geldi. Bir bakıyor hiçbiri bir şey bunlardan alamayacak. Bir bakıyor hemen azap melekleri geldi eğer salih değilse. Nereye götürecekler? Duydu cehenneme. Azap nerede başlıyor? Kabirde. Şunu bunu. Her şey değişik görecek. O zaman da pişman olacak. Ben ne yaptım? Ben deli miydim? Çalıştım çalıştım çalıştım. Biriktirdim. Kime? Bana bakmayacak insanlara. Arabistan'da bir hikaye oldu. Şeyh El Arifi. Bunu anlatıyor. Diyor bir tazeye gittim. Vefat eden adam çok zengin üç çocuğu var her oğlana otuz milyon riyal miras çıktı çocuklara dedi kızları saymıyorum eşine ne çıkarsa falan bir tek oğlanlara dedi şimdi fırsat konuşayım insan bir taziyede olursa birisi yakın ona öldüyse kalbi yumuşak olur şu çocuklara dedi kardeşler babanız vefat etti Allah rahmet etsin diyor babası çok normal birisi Allah için bir şey yapmıyordu yani yeter Müslüman dedi babanız güzel para size bıraktı İnşallah mutlu yaşarsınız babanıza paranın ucundan bir şey sadaka olsun babanıza verin bir cami yapalım o sevabı babanıza verin herkes bana 200 bin versin 600 bin yetiyor bir cami yapmaya ben size ayarlarım müteahhit tanıdıklarım var emlakçılar var bir yer ayar, ayar ayarlarız falan 30 milyon 1 milyondan ne kadar alacağız? %20 200 bin sadece yani 29 milyon 800 bin herkes cebinde bıraksın. Herkesten 200 bin 200 bin bir cami yaparız dedi birisine bakıyor hemen başını böyle eğdi cevap vermeyecek. İsmiyle konuştu ha. Ahmet ne diyorsun? Hemen böyle baktığı yüzünü böyle çevirdi. Yani gözü, hocanın gözüne gelmesin. Ha, ben ne diyorsun? Abisi ne söylüyor? Öbürü de buna buna en son birisi cesareti oldu. Hocaya baktı, dedi hoca Allah razı olsun siz bize nasihat ettiniz. Biz gere, gereğini yaparız, bilmem ne. Dedi tamam ama şimdiden başlayalım. Yani söz bana verin hemen telefon açalım Bir emlakçıya yer ayarlayalım. Hoca tamam sen söyledin görevin bitti hoca. dedi düşünün çocukları en yakın insanlar parındı, paranın ucun ucundan bir şey babasına geri vermiyorlar. Peki babası neden bu parayı göndermedi kabrine gitmeden? Bir cami yapsın tamam bu cami gitti. Ahirette Resulullah sallallahu diyor, "Men ben baytan banallahu lahu fil cennet." Kimse Allah için bir ev yaparsa Allah hemen ona bir ev cennet cennette bir ev ona yapar. Sadakalar versin. Şunu bunu bir yani. Neden bu parayı biriktirdi biriktirdi en son? Bir şey alamadı ondan. Şu paradan bir şey alamadı. Bu doğru mu yaptı? Değil. Herkes bunu düşünsün. Ben de öleceğim. Demiyorum çalışmayalım. Para kazanmayalım. Zenginlik günah. Hayır. Ama insan ibadetlerini eksiltmesin bu dünya için. Bir vacip kendine koysun. Bir şey kendine koysun Bunu kaçırmayacaksın En önemli şey tekrar söylüyorum Namaz Ramazanda oruç tuttum Teravih kıldım Ama vallahi namaza kalkamıyorum Sabah namazına ya Sahuru yaptıktan sonra biz bir uzanıyoruz Bilmem ne Öbürü diyor işteyken Öğlen namazı kılamıyorum izin vermiyorlar bilmem. Olmaz Olmaz işteyken bana namaza izin vermiyorlar bırakıp giderim namazımı kılarım. İşten atılırsan bir imanım olacak. Benim rızkım başka yerden gelecek. Peki sıkıntı görmeyecek misin? Göreceksin. İmtihansız insan cennete gider mi? Valla bırakırsam ertesi gün daha güzel iş bulursam herkes artık namazı kılar daha güzel iş bulsun diye. Yok Allah azze ve celle bana bir imtihan verecek. Eğer imtihan da geçersem Allah bana rızkımı verecek. Ondan sonra cennete beni götürür. Cennetten önce yine mutlu bir hayat dünyada verir. Birisinden bir kat gün önce mutluluğun hakkında konuşuyordum. Dedi vallahi bazen ben otururken böyle nefsime bir baskı geliyor, rahatsızlık. Sebebini bulamıyorum." dedi. Dedim, "Sen ibadetlerine o günde bak, kontrol et, sebebini bilirsin." O günde ne yaptın? Hangi günah işledin? Nereden girdin? İnternetten yoksa işten üçkağıtçılık yoksa ne yaptın? Kontrol et kendini, bu bunun da sen bileceksin. Sonra insan mutluluğu için dünyada ilk fayda imanından mutluluğu için Allah'a ibadet etmeye başlar. Ama bir tek dünya istekleri için olmasın. İnsan ihlaslı olsun. Allah için yapsın hem dünyasını kazanır hem ahiretini kazanır. Ramazan hakkında çok konuşmadık ama bunları duyduktan sonra tekrar söylüyorum Ramazan bizim sezon kaçırmayalım onu. İlk günden şu camideki teravihi bilmiyorum ne diyeceğim ne diyeceğim bilmiyorum. İnsan evinde iki kat düzgün kılsın Allah kabul etsin şu camilerdeki taravihten daha iyi. Şimdi yüz kişi benden kızacak bunu duyarsa. Ben söylemeyin bunu. Susayım. Bir hadisi söyleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camisindeyken bir sahabi geldi namazını kıldı. Sonra geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturacak. Resulullah ne dedi? fa fesalli fe inneke lemtusalli Git namazını kıl. Sen kılmadın. <gülüyor> Döndü tekrar kıldı. Geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. fa fesalli fe inneke lemtusalli Git namazını kıl. Sen kılmadın. Üçüncü defa kıldı, geldi Resulullah Aleyhisselam aynı söz söyledi. Dedi ya Resulullah bundan daha iyi bilmiyorum. Bana öğret. Resulullah Aleyhisselam öğrettiği zaman ne dedi? En çok şey söyledi. Ruku edince bekleyeceksin. Bütün organların dinlenecek, rahat olacak. Yani ne diyeyim? Bu kan dönmesi yavaşlayacak. Ondan sonra kalkacaksın. Kalkınca tekrar Resulullah bunu söyledi. Hatta in. Yani bütün organların mutmain olacak. Ondan sonra secde edeceksin. Yine bunu söyledi. İki secde arasında yine bunu söyledi. İkinci secdede yani insan böyle bir makine gibi ya da tavuk kim biliyor tavuk nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Bu namaz tutu sallallahu aleyhi ve sellem Bu diyor kabul edilmez. Tabi bu namaza demedir Resulullah Aleyhisselam. Daha yavaşa dedi kabul edilmez. O sabiye tabi muhakkak o sabiye böyle değildi. Ama bu namaz insan gidiyor, spor yapıyor. Allah razı olsun. E, evinde yaparsa daha uygun ben tahmin ederim. Allah için namaz kılacak, secde edince Sübhane rabbiyel ala bunu düşünecek. Ben ne diyorum? Subhan Allah'ı yüceltiyorum. Bütün mükemmel sıfatları Allah'a azze ve celle bunu anlayacağım. Rabbiye benim Rabbim. Ben bu ilah Allah azze ve celle benim Rabbim olarak kabul ediyorum. el ala ben yüzüme yüzümü yere değdiriyorum Allah Azze ve Celle karşıda yüksek ben en çok zilletim Rabbime veriyorum üç defa bunu söyleyecek oturunca en kısa dua iki secde arasında Rabbi gıferli Rabbi gıferli dua edecek ya Rabbi bana affet ikinci secde iki, bunların aralarında Allahu Ekber var bunları insan düşünerek Kılsın. Şimdi birisi diyecek Arapça bilmiyorum. Vallahi bir dünya için iki rekatta okunan şeyleri öğren dersek sonra bir iş bulacaksın. Beş bin liralık aylık ya da on bin liralık aylık bunları rahat ezberleyebilir manasını. Onun için Allah için diyorum. Herkes Fatiha'nın manalarını öğrensin. İki süre yeter. Kul vallahu ahad kul azzebubi felak. Her rekatta bunları kıl. Başka şeyleri öğreninceye kadar. Manalarını öğren. Hul huvallahu Çok büyük bir sure. Çok muazzam bir sure. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bunu 3 defa okuyan Kur'an-ı Kerim bütünü okuduğu gibi sevap kazanır. Neden bırakıyoruz? Neden onu küçük görüyoruz? Devamlı kul ahad namazımı da okuyacağım. Ya başka bir surenin manasını bilmiyorsan bunu oku. Ondan sonra ruku'ta aynı şey. Her aynı şey söyleniyor. Kalktın aynı şey. Secdede, Tahiyatu hepsi aynı. İnsan bunları ezberleyemez mi? Allah için bir cennet için insan bunları ezberleyemez mi? Ya bir bu dünyada insan gidiyor bir bahçeye bugün bugün gelirken gördüsten bir <gülüyor> evin önünden geçtim Akisar'da çok güzel çok geniş villa gibi dev bir ağaç kapıda vardır kapının önünde altında büyük gölge altı çim var bir baktım böyle dedim insan böyle bir şey kazanacaksa kaç sene bekleyecek bu ağaç belki otuz senelik daha fazla Peki Allah Azze ve Celle cennette böyle mi verecek? Kur'an-ı <gülüyor> Kerim de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurken ve zillen memdud uzatılmış gölge sahabe-i dediler bu nedir ya Resulallah neymiş bu ve zillen memdud Allah Allah. dedi bir cennet bir ağaç cennette atlı olan insan 70 sene koşturur altında bitinceye kadar gölgesi e bu dünyada 30 senede ancak büyük bir ağaç olur altında oturursak böyle muhabbet edebiliriz şu cennetteki ağaç nedir onu satın almak istemiyor muyuz anlayalım subhana <gülüyor> rabbiyel a'la Allah belki bize verir Allah için yani hayatımızda bir değişmeler olsun her derste ben değişmeleri söylemeye gerek yok Her herkes otursun öğrensin yeni şeyler ibadetlerimizden hayatımızdan insan nasıl hayatını düzeltebilir kimisi sanıyor dürüst insan kederli mutlu değil, dünyadan bir şey görmedi hayır vallahi, hayır vallahi. şu pis insan dünyadan içki seviyor dürüst insan meyve suyu seviyor bu seviyor bu da seviyor ama bu cehenneme giderken bunu seviyor bu cennete giderken bunu seviyor öbürü fahişeyi seviyor bu fahişeden tiksiniyor tiksiniyor kardeşim yani bu cennete giderken yine mutludur o mutlu değil ben eminim. Çünkü Allah diyor mutlu değil Kur'an-ı Kerim'de. Lezzeti yaşıyor, lezzeti yaşıyor. Şimdi madem Allah Azze ve Celle dedi bu insanlar mutlu değil. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Benim yolumdan, zikrimden, ibadetlerinden, şeriatımdan uzaklaşan kişi مَعِيشَةً banka Kederli bir hayat Allah Azze ve Celle yaşatacak. Ne kadar gülerse bu insanlar önümüzde bilmemiz lazım. Bu bir lezzet. Yazık onlar karıştırıyorlar. Lezzet, mutluluk fark ettiremiyorlar. Mutluluk devamlı kalıyor insanın kalbinde. Arkadaşlarıyla oturuyor mutlu. Gitti tek başında yatmaya mutlu. Ama öbürleri tam ters. Eskiden belki 35 seneden beri ya da 40 seneden beri bir şey gördüm şimdiye <gülüyor> kadar unutmadım. Acayip bir şey. Gidiyordum bir yolda. Önümde iki oğlan, iki kız ya da üç, üç bilmiyorum Şakalaşıyorlar biliyorsunuz İnsan diyor bunlardan daha çok mutlu insan yok dünyada Hepsi gülüyorlar bilmem ne Sonra bir birisi ayrıldı böyle yolu Evine gidiyor Vakit akşamdan sonra Hatta yeri de hatırlıyorum Ayrıldı onlar buradan gidiyorlar Böyle bağ yapıyorlar bilmem ne hareketler Ayırlamıyorlar çok mutlular Ayrıldıktan sonra bir dakika sayma onun yüzünü görsen dersin bu intihar etmeye gidiyor. Yüzü ne diyeceğim? Ajay boz Geçiyorum bakıyorum yüzüne. Ya bu az önce gülüyordum. Ne, nasıl gülebiliyordu? Kederli bir insan. Suratı bir karış asık. Nasıl böyle gidiyor anlatamam size. Peki e, o gülüm, gülmek nereye gitti? Bu bir lezzet. O durumundan hayatından ona kaçıyor. Ruh insanın ruhu. Doyurması lazım insan Ve cesedini doyurması lazım Ceset hissi şeylerde doyar Yiyecek, içecek, gidecek Bir ağacın altında oturacak Birisiyle muhabbet edecek Ruh ibadetlerde doyar Yazık onlar hissediyorlar Ruhun aç kalmasını Gidiyorlar doyurmaya Cesedini doyurmaya, doyuruyorlar Ruh daha fazla boşlukta kalıyor Daha fazla muhtaç kalıyor yani sanki bir insan susadı gidiyor deniz suyundan düşüyor. Daha fazla susuyor. Bunlar bu duruma düşüyorlar. Ne kadar günahlara kendilerini atarlarsa daha fazla ihtiyaç hissediyorlar. En son duyuyoruz yazık intihar etti. Neden intihar etti? yani bir kız intihar etti. Aydın'da. Neden? Hemen maddi sebeplere bakıyorlar. Yok. Bu maddi sebep intihar ettirecekse insanda kaç milyon Türkiye'de şimdi intihar etmesi lazım bir sürü insanlar diplomalı çalışamıyorlar hepsi intihar etmesi lazım eğer bu sebep gerçekten intihar ettirir hayır bu sebepten değil bu kız Allah'tan çok uzak çok çok çok onun için çok kederli yaşıyor bir dert gelince tahammül edemedi intihar etti iman eden insan neler neler görür tahammül edebilir Hangisi daha büyük? Bu kızın derdi yoksa bir hikayeyi size anlatayım. Gerçekten masal gibi. Hoca anlatırken dedi belki dertlerden binde bir böyle bir dert gelmez. Bir adam Suudi Arabistan'ın güneyinde. Tabi biliyorsunuz Araplar, e, Bedeviler. En büyük ikram onlarda hemen bir kurban kesiyorlar, pişiriyorlar, misafirine koyuyorlar. Adam arkadaşları geldi gitti bir kuzu getirdi. Kesti. Kesti. <gülüyor> Böldü koyduk pişiriyor Üç çocuğu var Bir tane bebek daha emiyor Öbürü biraz daha büyük yürüyor Öbürü de biraz büyük Kadın Bebeği yıkıyor Böyle banyoda kuvvetten Yıkarken baktı Ortancı geldi elinde bıçak Biliyor Diye babam gibi yaptım Bıçak kan akıyor Kadın dedi ne yaptın Dedi abimi kestim Kadın bunu duyunca abisi uyuyor. Delirdi. Bebeği bıraktı böyle kuvvet tekenerde. Koştu bakmaya. Baktı gerçekten abisini kesti. Bir oğlu gitti. Buna baktı. Bakışlarından çocuk korktu Kaçtı nereye? Evin dışına. Çıkarken araba vurdu. Uçurdu ne? çocuğu öldü. İkinci çocuk gitti. Kadın ağlamaya başladı. Sonra üçüncüsü hatırladı. Çok ufak kuvvetle. Gitti baktı o da battı öldü. Bunun esnasında kocası çıktı baktı kadın bay, baygın gibi ve la sallanıyor sarhoş gibi. Ne var? Anlattı. Sonra bir kalp krizi geçirdi. Öldü. Adam baktı. Üç çocuk gitti. Bir kadın da gitti. Hepsi dördün, Beş dakikada. Hangisi derdi, derdi daha büyük? Bu adam yoksa şu kız. Peki ne yaptı adam? Girdi misafirlerin yanına. Dedi size bir kurban kestim. Ateşe koydum. Benim derdim büyük. Sizden özür dilerim. Çocuklarımı, eşim hepsi öldü. Onlara bakacağım. Siz yemeğin pişirmesini tamamlayın. iyin Sonra Allah razı olsun. Sonra gidebilirsiniz. Tabii onlar bitirmediler, yemediler. Koşturdular onunla falan. Hoca anlatıyor. Diyor adam hayatı normal geçti sonra. Allah yardım etti. Tekrar evlendi. Tekrar çocukları oldu. Neden intihar etmedi? Çünkü bir iman var Allah onu sabrettirdi. Ya bu iman ona onu böyle konuşturttu misafirlere diyor. Siz yemeğinize bakın benim derdim büyük. Başka birisi olursa ne yapar? Ya hastanelerde görüyoruz birisi ölüyor kadın çıkıyor bağırıyor yüz, yüz küfür söylüyor. Ya Rabbi neden aldın başkasını görmedin? Estağfurullah. İman eden insan ne yapar? vallahi kimisi gözyaşı da bile akıtmıyor diyor Rabbime şükür ediyorum Allah verdi Allah aldı bir sahabi kadın kocasına ne dedi kocasına çocuğu vefat ettiği için diyor bizim komşular bize bir tencere verirse sonra alırlarsa yanlış mı yapmış olurlar dedi hayır dedi Allah Azze ve Celle bebeğimizi verdi sonra aldı o kadar normal geçirdi bu kadın hissi yok mu Var. Bu kadın sevgisi yok mu çocuğun çocuğuna? Yeni kadınlardan daha fazla sevgisi var. Şimdi çocuğu atıyorlar ana okuluna, bilmem nereye atıyorlar. Onlar atamıyordular. Bakıyorlar. Çocuk annesinin kuzağını da yetişiyor. Hem de bir bela gelince, bir imtihan gelince imanı yüksek olduğu için sabredebiliyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize öğretti. Inna mas sabr uinda ula. İnsan böyle kendine mücadele edecek çek Haberi ilk duyduğu zaman sonra yavaş yavaş Geçer Şimdi bize Ramazan geliyor Bilmiyorum misafir gibi geliyor Gidiyor her sene Bilmiyoruz insan bu Ramazanı kaçırırsa Gelecek Ramazanı Yaşayacak mı yaşamayacak mı Allah bilir Onun için belki hayatında bu son sezon Belki birimiz bu sezonu yetişmeyebilir vefat eder ondan önce onun için insan bu Ramazanı yetişirse benim nasihatim bütün kardeşlerime bir gün Ramazan'dan kaçırmayalım kimisi namazında bir eksiklik varsa şimdiden Ramazan'a kadar en güzel kurs bir kurs yapsın alıştırsın kendini <gülüyor> namazını düzeltmeye hiçbir namaz kaçırmamaya herkes buna mücadele etsin İkincisi ibadetleri Ramazanda insan orucun sevabını kaçırmasın. Dilin günahlarında, göz günahlarında bazı insanlar akşama kadar oturuyorlar. Aç, bilmem ne susadılar, yediler, içtiler sonra televizyonun önünde otururlar. E, ne yapıyorsun? bizi susturmak için haberleri dinliyorum. Yok kardeşim. Sen kadınlara seyrediyorsun. Yok olay niyetim böyle değil. Allah demedi niyetler. Allah dedi erkekler kadınlara bakmasınlar, kadınlar erkeklere bakmasınlar. Demedi kötü niyet, temiz niyet, er. senin niyetin haberler caiz. Ya kardeşim kadınlar zaten çok nadir çıkıyor. Müzik yok mu? Kaç hadis müzik hakkında vardır? Ya biz dinimizden koptuk hissetmiyoruz. Şimdi müzik kelimesi söylerken ben biliyorum. Belki bir sürü kardeşlerimizden bana bakıyorlar böyle şaşırıyorlar. Müzik mi söylüyorsun? Ya ilahilerde müzik var. Ya ilahi de müzik olursa caiz mi oldu? Yoksa bir hoca onun vaazı söylerken müzikli olursa caiz mi oldu? Yine haram haram kalacak. Cennete gitmek isteyen insan bu duyduklarımızı kenara koysun. Allah'ın emrine, emrine, Kur'an-ı Kerim'ine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediği hadislerine dönsün dinlesin. o Aleyhisselam ne emretti? Ben böyle yaşayacağım. Bütün dünya böyle gidiyorsa ben ters gideceğim. Ama ters yanlış değil. Ben doğruyum. Hepsi ters. Allah ne diyor cennetin ehli için? Thulletun minel evveline ve kalilun minel ahirin. <Gülüyor> İlk insanlardan Nuh Aleyhisselam zamanından beri, Adem Aleyhisselam zamanından beri o insanlardan az cennete gidecek. Ve son zamandaki insanlardan az. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. <gülüyor> cennete gidecek insanlar binde bir. Dedi 9, 999 kişi cehenneme bir tane cennete gidecek. O zaman bütün dünya ters gidiyorsa üzülmeyelim. İnsan demesin. Şimdi hepsi mi yanlış? Bir tek ben doğruyum. Evet. Sen Kur'an-ı Kerim'e uyuyorsan hadise uyuyorsan sen doğrusun. Hepsi yanlış. Evet. İnsan şaşırmasın bundan. Bir tek devamlı ölçsün kendini Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet'e Hayatımızı diyeyim diyorum Şimdiden Ramazan başlayıncaya kadar Bir kurs gibi geçsin Düzeltelim hayatımızı Ramazan'ın sevabını kaçırmayalım Vallahi sanki insan bir delikli bir jalon taşıyor Buradan su dolduruyor oradan kaybediyor Buradan sevap dolduruyoruz Oruç gece namazı bilmem neye teravih alttan hepsi gidiyor. Gıybet etmek, televizyona seyretmek, günah bilmem ne, kavgalar, katî'etir rahim, akrabalara ziyaret etmemek, bilmem ne, baba anneye kızdırmak olmaz, olmaz, olmaz. Sen cenneti istiyorsan hepsini düzelt. Zor değil. Ne zaman insan niyet ederse Allah kolaylaştırır ona. Ama doğru niyet olacak. Doğru niyet olacak. Evet. وصلى الله على محمدين وعلى الله وصحبه